Enbiya Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Yaklaştı insanlara hesapları Ve onlar hala gaflet içinde yüz çevirip durmadalar Rablerinden kendilerine ulaşan Söze bürünmüş her yeni öğüt ve hatırlatmayı Ancak eğlenerek dinliyorlar Kalpleri hep oyun ve oyalanmada O zulüm sergileyenler şu yolda bir fısıldaşmayı iyice koyulaştırdılar. Bu adam sizin gibi bir insandan başkası değil. Gözünüz baka baka büyüye mi gidiyorsunuz? Dedi, Rabbim gökteki sözü de yerdeki sözü de bilir. O her şeyi duyan, her şeyi bilendir. Şöyle de dediler, saçma sapan rüyalar bunlar. Belki de uydurduğu bir yalandır. Belki de bir şairdir o. Hadi bir mucize getirsin bize öncekilere gönderildiği gibi. Onlardan önce yere batırdığımız hiçbir yurt ve uygarlık iman etmemiştir. Onlar mı iman edecekler? Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz erler gönderdik. Hadi sorun zikir Kur'an ehline eğer bilmiyorsanız. Biz onları yemek yemez bir ceset olarak yaratmadık. Onlar sonsuza dek kalıcı da değillerdi. Sonra onlara verilen söze sadık kaldık da onları ve dilediklerimizi kurtardık ve israfa saplanıp haddi aşanları helak ettik. Andolsun size bir kitap gönderdik ki öğüt ve uyarınız, zikriniz yalnız ondadır. Hala aklınızı çalıştırmayacak mısınız? Zulmetmiş nice kenti medeniyeti biz kırıp geçirdik ve arkalarından başka bir topluluk oluşturduk. Şiddetimizi hissettiklerinde hiç vakit geçirmeksizin oradan dört nala kaçıyorlardı. Kaçmayın, içinde servet şımarıklığına düştüğünüz yere meskenlerinize dönün ki hesaba çekilebilesiniz. Dediler, eyvah bize, biz gerçekten zalimlermişiz. Bu davaları sürüp giderken biz onları kökten biçiverdik. Sönüp silindiler. Biz gökleri de yeri de bunlar arasındakileri de eğlenip eğlendirelim diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi katımızdan edinirdik. Ama böyle yapanlar değildik. Yapsaydık öyle yapardık. Hayır biz hakkı batılın üzerine fırlatırız da o onun beynini parçalar. Bir de bakarsın o yok olup gitmiştir. Yakıştırdığınız niteliklerden ötürü yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde kim varsa ona aittir. Ve onun katındakiler ona ibadet etmekten ne çekinirler ne de yorulurlar. Gece ve gündüz tesbih ederler, bıkıp usanmazlar. Yoksa yerden bazı ilahlar edindiler de topraktan çıkarıp diriltme işini onlar mı yapacak? Eğer yerde gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı o ikisi de mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi Allah onların nitelendirmelerinden yücedir, uzaktır. O yaptığından hesaba çekilmez ama onlar hesaba çekilirler. Yoksa onun dışında bazı ilahlar mı edindiler? De ki... Susturucu delilinizi getirin. Benimle beraber olanların da benden öncekilerin de zikri budur. Ne yazık ki onların çokları hakkı bilmezler. Bu yüzden de yüz çevirirler. Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona şöyle vahyetmiş olmayalım. Gerçek şu, ilah yok benden başka. Artık bana kulluk ibadet edin. Rahman çocuk edindi dediler. Haşa! Bundan arınmıştır o Onlar lütuflandırılmış kullardır Onlar onun sözünün önüne geçmezler Onlar yalnız onun emriyle iş yaparlar O onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir Onlar onun hoşnutluk verdiklerinden başkasına da şefaat etmezler Ve onlar onun korkusundan titrerler İçlerinden her kim ben onun dışında bir ilahım derse böylesini cehennemle cezalandırırız. Salimleri işte böyle cezalandırırız biz. O küfre sapanlar görmediler mi ki gökler ve yer bitişik idi biz onları ayırdık. Her canlı şeyi sudan oluşturduk. Hala iman etmeyecekler mi? Yer küreye onları çalkalamasın diye bir takım dağlar diktik. Ve orada geniş geniş yollar açtık ki doğru gidebilsinler. Göğü korunmuş bir tavan yaptık. Ama onlar göğün ayetlerinden hala yüz çeviriyorlar. O odur ki geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yarattı. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen... Onlar ölümsüz mü olacaklar Her canlı ölümü tadacaktır Biz bir imtihan olarak sizi şer ile de hayır ile de deniyoruz Sonunda bize döndürüleceksiniz O küfredenler seni gördüklerinde Seni şu şekilde alaya almaktan başka bir şey yapmazlar İlahlarınızı diline dolayan bu mu Ama kendileri Rahman'ın zikrini örtüp inkar ediyorlar İnsan aceleden yaratılmıştır. Ayetlerimi size göstereceğim. Benden acele istemeyin. Diyorlar ki, eğer doğru sözlüler iseniz bu vaat ne zaman? O inkar edenler, ne yüzlerinden ne sırtlarından azabı uzak tutamayacakları ve hiçbir yardım da göremeyecekleri zamanı bir bilselerdi. Doğrusu şu ki, o onlara ansızın gelecek de onları şaşkınlıktan donduracak artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek ne de yüzlerine bakılacak andolsun senden önceki rasullerle de alay edilmiştir sonunda onlarla eğlenenleri alay konusu yaptıkları şey kuşatı verdi de ki sizi gece ve gündüz rahman'dan kim koruyabilir hayır hayır onlar Rablerinin zikrinden Kur'an'dan yüz çeviriyorlar. Yoksa onların kendilerini bize karşı koruyacak tanrıları mı var? Ne kendilerine yardıma güç yetirebilirler, ne de bizden bir dostluğa muhatap olurlar. Gerçek şu ki biz onları ve atalarını ömür kendilerine uzun gelecek kadar nimetlendirdik. Hala görmüyorlar mı ki biz yer küreye geliyor, onu uçlarından eksiltiyoruz? Galip gelenler onlar mı? De ki ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Ama sağırlar uyarıldıklarında çağrıyı işitmezler ki. Rabbinin azabından onlara bir nafa dokunsa yemin olsun şöyle diyecekler. Vay bizlere biz zalimlermişiz. Kıyamet günü için adalet terazilerini kuracağız. Adaleti terazilere koyacağız. Hiç kimseye zerre kadar zulüm edilmeyecek. Hardal tanesi kadar bir şey olsa onu ortaya getiririz. Hesapçılar olarak biz yeteriz. Andolsun biz Musa'ya ve Harun'a hak ile batılı ayıran, korunanlar için bir ışık ve öğüt olan furkanı verdik. O korunanlar ki hiç görmeden Rablerinden korkarlar, kıyamet saatinden de ürperirler onlar. Bu bereketli bir zikirdir ki onu indirdik. Yoksa siz onu inkar mı ediyorsunuz? Andolsun İbrahim'e daha önceden doğruyu bulma gücünü vermiştik. Onu bilmekteydik biz. Babasına ve toplumuna şöyle demişti. Şu başına toplanıp durduğunuz heykeller de ne? Dediler. Atalarımızı onlara kulluk ibadet eder bulduk. Dedi. Vallahi siz de atalarınızla açık bir sapıklık içine düşmüşsünüz. Dediler sen gerçeği mi getirdin yoksa oynayıp eğlenenlerden biri misin? Dedi hiç de değil sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir ki onları yaratmıştır. Ben de bunlara tanıklık edenlerdenim. Allah'a yemin ederim sırtınızı dönüp gidişinizden sonra putlarınıza bir oyun çevireceğim. Sonunda onları parça parça etti. Yalnız en büyüklerini bıraktı ki dönüp ona başvurabilsinler. Dediler, Tanrılarımıza bunu yapan kesinlikle zalimlerdendir. Dediler, onları diline dolayan bir genç duymuştuk. Kendisine İbrahim deniyor. Dediler, halkın gözleri önüne getirin onu ki açıkça görebilsinler. Dediler, Tanrılarımıza bunu sen mi yaptın ey İbrahim? Dedi, hayır ben değil, şu büyükleri yapmıştır onu. Hadi sorun onlara eğer konuşabiliyorlarsa. Bunun üzerine kendi benliklerine döndüler de şöyle dediler. Siz zalimlerin ta kendilerisiniz. Sonra yine kendi kafalarına döndürüldüler. Vallahi sen de bilirsin ki bunlar konuşamazlar. İbrahim dedi, siz Allah'ı bırakıp da size hiçbir şekilde yarar sağlamayan, zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza, siz hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Dediler, yakın bunu, eğer bir şey yapacak kişilerseniz ilahlarınıza yardım edin. Biz de şöyle dedik, ey ateş, İbrahim'e serin ol, selam ol. Ona tuzak kurmak istediler de biz onları hüsranın en beterine uğrayanlar yaptık. Biz onu da Lut'u da kurtarıp içinde alemlere bereketler sakladığımız toprağa ulaştırdık. Ona İshak'ı bağışladık. Ayrıca Yakub'u da hediye ettik. Hepsini hak ve barış için çalışan insanlar yaptık. Onları bizim buyruğumuzla yol alan önderler yaptık. Onlara iyilikler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize kulluk ediyorlardı. Lut'a da hükümranlık ve ilim verdik. Onu pislikler üretip duran bir kentten kurtardık. O kent halkı yoldan çıkmış kötü bir kavimdi. Onu rahmetimizin içine soktuk. O hak ve barış için çalışanlardandı. Nuh'a gelince o da daha önce bize yakarmıştı. Ya karışına cevap verdik de onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık ona ayetlerimizi yalanlayan topluluğa karşı yardım ettik kötülüğün toplumuydı onlar hepsini birden batırıp boğduk ve davud ile Süleyman Hani halkın davarının yayıldığı ekinler hakkında hüküm veriyorlardı da biz hükümlerine tanıklar olmuştuk Onu Süleyman'a derhal kavrattık her birine hükümdarlık ve bilgi verdik. Davuda dağları boyun eğdirdik. Kuşlarla beraber tesbih ediyorlardı. Yapmak isteyince yapanlarız biz. Ona sizi sizin şiddetinizden koruyacak olan zırh yapma sanatını öğrettik. Peki siz şükrediyor musunuz? Ve Süleyman'a kasırgayı boyun eğdirdik. İçini bereketlerle doldurduğumuz toprağa doğru onun emriyle akıp giderdi. Her şeyi bilenleriz biz Kendisi için dalgıçlık eden Daha başka iş de yapan bazı şeytanları da onun emrine verdik Biz onları koruyup gözetiyorduk Ve Eyyub Rabbine şöyle yakarmıştı Dert gelip çattı bana Sen rahmet edenlerin en merhametlisisin Hemen cevap verdik ona Kendisindeki derdi kaldırdık Tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir hatırlatma olarak ona ailesini ve beraberlerinde benzerlerini de verdik. İsmail, İdris, Zülkifl hepsi sabredenlerdendi. Hepsini rahmetimize soktuk. Onlar hak ve barış için çalışanlardandı. Ve Zünnu'n hani kızarak gitmişti de ona asla güç yetiremeyeceğimizi sanmıştı. Sonra karanlıkların bağrında şöyle yakardı. Senden başka ilah yok Tesbih ederim seni Kuşkusuz ben zalimlerden oldum Hemen imdadına yetiştik Gamdan kurtardık onu İnananları işte böyle kurtarırız biz Ve Zekeriya Hani Rabbine yakarmıştı Rabbim beni yapayalnız bir başıma bırakma Sen mirasçıların en hayırlısısın Kendisine hemen cevap vermiş Yahya'yı ona hediye etmiş Karısını kendisi için doğurmaya elverişli hale getirmiştik Onlar hayırlarda yarışırlar Umarak ve korkarak bize yalvarırlardı Onlar bize ürpererek saygı gösterirlerdi Ve o ırzını titizlikle koruyan kadın Onun bağrına ruhumuzdan üfledik de Kendisini ve oğlunu alemler için bir mucize yaptık İşte şu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir ben de Rabbinizim. O halde bana kulluk ibadet edin. İşlerini aralarında parçaladılar. Hepsi bize dönecekler. Kim inanmış olarak hayra ve barışa yönelik işlerden bir şey yaparsa onun gayretine nankörlük edilmez. Biz böylesi lehine katiplik ederiz. Helak ettiğimiz bir kente, medeniyete yaşamak haram edilmiştir. Onlar bir daha geri dönemezler. Yecüc ve Mecüc'ün önü açıldığı zaman onlar her tepeden akın ederler. Hak olan vaat yaklaşmıştır. İnkar edenlerin gözleri birden donup kalmıştır. Vay başımıza! Biz bundan gafil bulunuyorduk. Hayır biz zalimlerdik derler. Siz ve Allah dışında kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz. Hepiniz oraya gireceksiniz. Eğer onlar ilah olsalardı oraya girmezlerdi. Oysa ki hepsi orada sürekli kalacaklardır. Onlar için orada derin bir iç çekiş var ve onlar orada hiçbir şey işitemezler. Tarafımızdan kendilerine güzellik hazırlananlara gelince bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onun uğultusunu duymazlar. Onlar gönüllerinin istediği şeyler içinde sürekli yaşayacaklardır. O en büyük korku onları tasalandırmaz. Melekler onları şöyle karşılarlar Bu size o vaat edilen gününüzdür Gün olur Göğü yazı tomarlarını dürer gibi düreriz İlk yaratılışta başladığımız gibi Onu baştan yaparız Üzerimizde bir vaat olarak Biz bunu mutlaka yapacağız Andolsun Zikirden sonra zeburda şunu yazmıştık Yeryüzüne benim iyilik ve barış seven kullarım varis olacaktır. Kuşkusuz, bunda kulluk eden bir topluluk için kesin bir tebliğ vardır. Ve biz seni ancak alemlere bir rahmet olarak gönderdik. De ki, bana şu ediliyor: Tanrınız ancak bir tek tanrıdır. Peki, siz Müslümanlar mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, Hepinize aynı şekilde Aynı düzeyde açıkladım Artık bilmiyorum Tehdit edildiğiniz şey yakın mıdır Uzak mıdır Kuşkusuz o Sözün açığa vurulanını da bilir Saklamakta olduklarınızı da bilir Bilmiyorum Belki de o Sizin için bir fitnedir Belirli bir süreye kadar Bir nimetlendirmedir Resul şöyle yakardı Rabbim Hak ile hükmet, bizim Rabbimiz Rahman'dır, sizin nitelendirmelerinize karşı yardımına başvurulan müstehandır.